Bu makalede size tarikatların hiç duymadığınız taraflarını anlatabilmek için elimden geleni yapacağım. Türkiye'de tam 32 çeşit tarikat ve cemaat var. Fakat içlerinden birçoğu farklı kollara da ayrıldığı için aslında bu rakam 200'e ulaşabiliyor. Bu kadar çeşitli olmalarından dolayı nüfusun önemli bir bölümüne hitap ettikleri düşünülüyordu. Fakat son yapılan araştırmalara ve FETÖ operasyonlarından sonra Türk Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda belirlenen sayılara göre Türkiye'de cemaat üyesi olan insanların sayısının aileleriyle birlikte nüfusun %5'ini geçmediği belirlendi. Bu kadar düşük bir nüfusa sahip olsalar da etkinlik alanları, siyasetteki güçleri hayli fazla. Çünkü her bir tarikat geniş organizasyon alanlarına sahip. Örneğin İstanbul Çarşamba'da bir get de oluşturmuş olan Nakşibendi Tarikatı, yani şu anki liderliğini Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yaptığı İsmail Ağa Cemaati 300 küsür dernek ve vakfa sahip. İnsanlar bu vakıf ve derneklere yüklü miktarda bağışlarda bulunabiliyor. Birçok gayrimenkulde vakıflar aracılığı ile bu cemaatin mal varlığına eklenmiş oluyor. İstanbul gibi bir yerde İsmail'a cemaatine ait vakıf ve derneklere nedenli çok taşınmazın ve nakit paranın aktarıldığını artık siz düşünün. Tabi bu işler derneklerle sınırlı değil. Bu kurumlara ait çok sayıda gazete, dergi, şirket, yayın evi, kuran kursu, yurt, ticarethane ve kira geliri olan daha nice taşınmaz her dakika cemaatin mal varlığına ekleniyor. Son zamanlarda basında yer alan bazı haberlere göre İsmaila cemaatinin bünyesinde 50.000 maaşlı çalışan olduğu söylenmişti. Bilgiyle ilgili cemaatten bir açıklama ya da yalanlama yapılmadı. Ama bu cemaatlerin sahip olduğu büyük mal varlığına bakılırsa maaşlı 50.000 çalışan gayet imser bir rakam. Yine son zamanlarda Nakşibendi tarikatı ile Uşşakiler arasında Sürtüşmenin de medyaya yansımasıyla gözler bu cemaatlerin mal varlığına dönmüştü. Bu sürtüşmede Cübbeli Ahmet Hoca ve Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah birbirlerine Müslümanları soyan insanlar diyerek çeşitli ithamlarda bulunmuşlardı. Gerçi tek olayları bu değil. Zaman zaman cemaatler arasında taşlı sopalı kavgalar hatta suikaste varan derin hesaplaşmalar da gündeme geliyor. Son olarak 2017 yılında Nakşibendi tarikatının iki farklı kolu Mekke'de birbirlerine girmiş ve onlarca kişinin karıştığı geniş çaplı bir kavga yaşanmıştı. 2001 yılında Cübbeli Ahmet Hoca'nın babası Yusuf Ünlü cami avlusunda bacağından vurulmuştu. Ayrıca cemaatin liderlerinden Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk de camide öldürülmüşlerdi. Bu olayların hiçbiri tam olarak aydınlanamadı. Kimilerine göre cemaat içindeki liderlik kavgası, kimilerine göre ise dışarıdan bazı eller bu cinayetlerin nedeni. Kısacası cemaatlerin işleyişi kurumsal şirketlerden farksız. Seçilen şeyhin bütün malı mülkü kontrol etmesi, cinayetler, komplolar, siyasal ilişkiler, kıskançlık, düşmanlık, çeteleşme, lüks hayat, uluslararası bağlantılar, her şey var. Bir de Adıyaman'daki ünlü Menzil Tarikatını inceleyelim. Menzil cemaati de Bendinin bir kolu olup Muhammed Raşit Erol tarafından kurulmuştur. Tarikatın merkezi Adıyaman'da Menzil ismi verilen bir köy. Bugünkü lideri, müritlerinin gavs olarak tanımladığı Seyyid Abdülbaki Erol. Her tarikat gibi onlar da Türkiye'nin en kalabalık tarikatı olduğunu söylüyor. Ekonomik kaynakları Müritlerinin yaptığı bağışlar ve sayısız işletmelerden geliyor. Eğer Adıyaman'daki menzil köyüne giderseniz yüzlerce lüks araç sizi şaşırtmasın. Tarikatlar genellikle lüks yaşantılarını, güç ve Allah'ın bereketini göstermek olarak açıklıyorlar. Galiba gevur yapımı pahalı BMW ve Mercedes'lere bindiklerinde Allah'ın daha çok sevineceğini düşünüyorlar. Az önce liderlerine Gavs ünvanı verdiklerini söylemiştik. Peki nedir bu Gavs? Gavs, yardım istenen, imdada yetişen kişi anlamına geliyor. Müritlerce o kadar önemli bir makamdır ki, şeyhlerin şeyhi, evliyaların evliyası, tüm tarikat ve cemaatler üstü, hatta dualarıyla, yaptıklarıyla dünyayı etkileyen, insanoğlunun ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyulan ender kişilerden biridir. Eğer bir menzil üyesine sorarsanız, Gavs'ın doğası tüm kainatı etkiler. Gavs, hayvanlarla da konuşabilir, aynı anda birkaç yerde de olabilir. Hatta kuş gibi uçabilir de. Müritler zorlu bir durum yaşadıklarında, Gavs'larından manevi yolla yardım isteyebilir. Mesela uçak düşerken, yetiş ya Gavs diye duada bulunan bir müridin yakarışıyla Gavs'ın gelip uçağın düşmesini engellediği Menzilciler arasında çok bilinen bir hikayedir. Yine menzile gidecek olursanız, Gavs ismi verdikleri şeyh yürürken onu gören birçok kişinin kendini yerlere attığını, kriz geçiriyor gibi bağırıp çağırdığını, garip hareketler yaptıklarını görebilirsiniz. Bunlara şaşırmayın. Bu cemaat bir ara gündemde oldukça yer bulmuştu. FETÖ'den boşalan devlet kadrolarını doldurma girişiminde bulundukları iddiası basında sıkça yer aldı. Hatta bu nedenle bazı bakanlar görevlerinden alındılar. 2011 yılında çıkan bir yasayla hastanelerde herhangi bir eğitimi olmayan kimseler de yönetici olabiliyordu. 2017 yılına gelindiğinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ görevden alındı. Fatih Altaylı'nın haberine göre Bakan Recep Akdağ Sağlık Bakanlığını Menzil Tarikatı üyeleriyle doldurmuştu. Recep Akdağ'ın görevden alınmasından sonra bakanlığın menzil üyelerinden temizlendiği biliniyor. Tarikat kültüründe birbirini tutmak çok önemlidir. Eğer siz bir makama yükselirseniz, insanları işe alırken yetenekli ve eğitimli kişilerden önce kendi tarikatınızın üyelerini seçmelisiniz. Bu zorunluluk değil fakat aşılanan bir fikir, takvanın bir mertebesi, aynı zamanda tarikatın gereklerindendir. Bu tür gruplarda şeyhe bağlılık çok ama çok önemli. Sorgulamadan itaat, tasavvuftaki tanımıyla teslimiyet kesin ve tartışmasız olmalı. Çünkü eğer şeyh bir şey emrediyorsa mutlaka bildiği bir hikmet vardır. Şeyh size on gün yemek yeme dese, bir hikmeti mutlaka olacaktır. Sual olunmaz. Zaten şeyhi eleştirmek ya da onu reddetmek anında gruptan men edilip tarikatla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Sıradaki cemaatimiz Süleymancılar. Kendilerine Süleymaniler dediklerini de duyabilirsiniz. Kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan ismindeki Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşamış bir şey. Bunlar genellikle öğrenci yurtları, Kur'an kursları üzerinden örgütlenen gruplar. Gelirleri bağış, yurttaki çocuklardan elde edilen kazanç ve vakfedilen mallardan elde ediliyor. Cuma namazlarını cami yerine Kur'an kurslarında kılıyorlar. Hemen hemen her ilçede yurtları var. Ve yurt müdürü olarak atanan kişi aynı zamanda tarikatın o ilçedeki liderliğini de temsil ediyor. Diğer tarikatlar genellikle tasavvuf merkezliyken Süleymancıların onlardan farkı Kur'an okuma, yazma, ezberleme, hadis, fıkıh, kelam gibi eğitimler üzerine çok çok daha fazla durmalarıdır. Bu cemaat üyelerinden birine neden şeyhe ihtiyaç duyuyorsunuz? Allah size yetmiyor mu? Aracıya ne gerek var diye soracak olursanız şu cevabı almanız muhtemeldir. Eğer şehrin en büyük elektrik trafosunu bir eve bağlarsan ev bu gücü kaldıramaz ve patlar. Bu nedenle araya kablolar ve dağıtıcılar koymak gerekiyor. Sen şeyhinden istersin o da Allah'tan. Yani Allah'ı elektrik trafosunun ana merkezi olarak görüyorlar. Şehirlerini de kablo olarak örneklemişler. Tabi bu benzetme ilkokul iki seviyesinden daha öteye geçemez. Aynı zamanda Kur'an'daki aracısız İslam dini algısıyla çelişmektedir. Fakat bunu kabul etmezler. Nitekim aynı örneklem diğer tarikatlarda da kullanılıyor. Siyasetle ilişkileri önemli ölçüde değerli. Cemaatin lideri hangi partiye oy verileceğini seçim öncesinde yurt müdürlerine bildirir. Zaman zaman kendilerine ait Kur'an kurslarının devlet tarafından yıkılmasından dolayı genellikle iktidar ile ilişkileri bir iyi bir kötüdür. Diğer tarikatlarda olduğu gibi bunlarda da sürekli fikirlerinin değiştiğini görebilirsiniz. Nurcular, Türkiye'deki en kalabalık cemaat olduğu resmi rakamlarca onaylanmıştır. Kendi içinde okuyucular, yazıcılar, kırkıncılar gibi 10 farklı gruba ayrılmışlar. Kurucusu Bediüzzaman said Nursi'dir. Genellikle içlerinde şeyhlik ve müritlik ilişkisi göremezsiniz. Onları hoca-talebe kategorisine alabiliriz. Evlerde ya da kendilerine bağışlanan dershane, dergah gibi isimler verdikleri büyük toplantı salonları benzeri yapılarda bir araya gelip Bediüzzaman'ın yazdığı Risale-i Nur'u okuyorlar. Bir kişi koltuğun önüne kurulmuş kürsüden Risale-i Nur'u açıklayarak okurken, Diğerleri de halı ya da minderler üzerine oturarak o kişiyi dinler. Risale-i Nur'un bir Kur'an tefsiri olduğunu söyleselerdi, bu kitaplarda Kur'an'ın tamamından ziyade birkaç tane surenin açıklamasını bulabilirsiniz. Halbuki Kur'an tefsiri olabilmesi için Kur'an'ın bütününün içinde bulunması gerekti. Bu cemaatin diğerlerinden farkı ise genellikle sakal ve bıyık konusunda. Bediüzzaman sakal uzatmadığı için, Nur cemaatinin geneli de sakal yerine bıyık bırakmayı tercih ediyor. Badem bıyık geleneğinin temellerinden biri burasıdır. Aynı zamanda FETÖ örgütü lideri Fethullah Gülen de Nur cemaatinin içinden gelmektedir. Bu nedenle nurcular Türkiye'de FETÖ'ye en çok yakınlık kurmuş olan cemaatlerdendir Toplumda Gülen cemaati ve nurcular birbirleriyle karıştırılır. Aslında fiili anlamda ortak yönleri yok. Ama Nur cemaatinin 2014 yılına kadar Fetullah Gülen'i büyük bir evliya olarak gördüğünü biliyoruz. 2014 yılında cemaat ve iktidar kavgası başlayınca Nurcular da kendi içinde bu konuda bölündüler. Fakat çoğunluk iktidar tarafını seçti. Kıbrıslılar. Kıbrıs merkezi bu tarikatın lideri geçtiğimiz yıllarda vefat eden Şeyh Nazım Kıbrisi olarak da bilinen Mehmet Nazım Adil'dir ekonomik sistemleri yine bağış ve vakıflar aracılığıyla geliyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kendilerine ait camiler açarak bu camilere vakfedilen taşınmazların yüksek kira gelirleri ve müritlere ait birçok şirketten elde edilen kazançları var. Türkiye'deki diğer tarikatlardan farklı olarak genellikle uluslararası alanda daha etkinler. Zaten üyelerin önemli bir bölümü Arap, Endonezyalı, Mısırlı, ve Avrupa'daki göçmen Müslümanlardan oluşuyor. İsmaila ile ilişkileri iyi seviyedeyken bir süre sonra bazı konularda anlaşamadılar ve Cübbeli Ahmet'in Mehmet Nazım'a üşütük demesiyle gerginlik had safhaya ulaştı. Tabii ki bütün tarikat ve cemaatleri inceleyecek kadar zamanımız yok. Bu kadarının kafi olduğunu düşünüyorum. Şimdi isterseniz tarikat mantığı ve yaşam tarzına geçelim ki bu bölümün daha önemli ve ilgi çekici olduğu kanaatindeyim. İlk kurumsal tarikatların ortaya çıkışı 1100'lü yüzlü yıllara dayanıyor. Hz. Muhammed'in ölümünden yaklaşık 500 yıl sonra yaşamış olan Abdülkadir Geylani'nin ilk kurumsal tarikatı kurduğu kabul edilir. Tarik Arapça yol manasına gelmektedir. Bu kelimeden türetilen tarikat ise yol, yöntem, usul, tarz manalarına gelir. Tarikatlar Allah'a gitmek için bir yoldur, bir mecburiyet değildir. Şekilde yumuşak izahatlarla tarikat bağlılığını tarif eden tarikatçılar vardır. Fakat birçok mürit, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır şeklindeki uydurma hadisten hareketle tarikata girmeyi, tarikatın şeyhini mürşid kabul etmeyi, dini bir vecibe ve kurtuluşun bir şartı gibi sunmaktadırlar. Sormak lazım. Yüzlerce yıl. Tarikatların yokluğunda Müslümanlar eksik Müslümanlar olarak mı yaşadılar? Tarikat şeyhlerinin olmadığı İslamilik 400-500 yıllarında Müslümanların mürşidi şeytan mıydı? Kur'an'ın izahları bu yıllara kadar Müslümanların manevi gelişimine rehberlik etmekte yetersiz mi kaldı ki tarikatlara ihtiyaç duyuldu? Kur'an'daki ayetlere göre Kur'an din adına her şeyi açıklamaktadır. Peki Kur'an yalan mı söylemektedir? Tarikatların ürettiği birçok şey, tartışılmaz kişi ilan edilmiştir. Bu şahıslara uymak, dinin önemli bir şartı gibi kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bu tarikatların birçok liderinin, asrın müceddidi veya gauss, kutup ilan edilmesi sadece geçmişteki tarikatların değil, günümüzdeki birçok tarikatın da gerçeğidir. Hemen hemen her şehirde, her kasabada bahsettiğimiz tiplere rastlayabilirsiniz. Bunların önemli bir bölümü, sahip olduğu gücü istismar eden insanların hem ruh dünyasını hem de kesesini zarara uğratan kişilerdir. Bu tavırlarıyla bunların önemli bir kısmı, Kur'an'ın eleştirdiği Musevi ve Hristiyan din adamlarının İslam'daki karşılığıdır. Tarikatların en önemli kurallarından biri, tarikat üyesinin kendisini şeyhine, ölünün kendini ölü yıkayıcısına bıraktığı gibi teslim etmesidir. Kur'an'ın aklımızı çalıştırmayı emretmesine rağmen tarikatlarda körü körüne itaat esastır. Tarikat üyelerine akıllarını bir kenara bırakıp şeyhlerine tabi olmaları bu yolda akılla gidilemeyeceği anlatılır. Bu prensibi kabul edip şeyhe tabi olan kişiye şeyhin mücedditliğinin veya evliyalığının veya gafslığının inandırılmasından ve şeyhin dünyadaki en üstün insan olduğuna iknadan sonra, dine yapılan ilave ve eksiltmelerin yutturulması gayet kolay olmaktadır. Üstelik kişi, aklı kenara bırakma prensibini kabul ettikten sonra, üniversite bitiren okumuş müritle, cahil, okuma yazma bilmeyen mürit, aynı kafa yapısına takılıp kalacaktır. Bu yüzden tarikatlardaki okumuş kişilerin tavrı bizi şaşırtmamalıdır. Çünkü bu kişiler, tarikatların yapısı gereği aklını kenara bırakmış ve şeyhe teslim olmuşlardır. Araştırma yerine yutturma, düşünme yerine taklit esas olunca, tarikattaki herkesin inancı, hayata bakış açısı ve dini değerlendirişi tamamen şeyhiyle aynı olmaktadır. Bu nedenle insanlar, ben bilmem şeyhim bilir, şeyhim diyorsa vardır bir hikmeti gibi izahlarla şeyhin en saçma sözlerini bile kabullenmektedirler. Trajikomik birkaç izaha, yüzlerce tarikat üyesinin, Sırf şeyhleri dedi diye nasıl inandıklarını örnek verebiliriz. Birinci şeyhin Amerika'ya kızıp nasıl uzay mekiğini düşürdüğünü şeyhin müritleri büyük bir gururla anlatıyorlardı. Ve insanlar bunu ağlayarak dinliyordu. Güya şeyh havada uzay mekiğinin civatasını kendi eliyle gevşetmiş. İkinci şeyhin ise Kıbrıs'ta duyulan ve başta nedeni çözülemeyen gürültüyü cehennemde bağıran ejderha ilan etmesini en okumuş müritleri bile hemen kabul etmişlerdi. Diğerini birçoğunuz da medyadan hatırlarsınız, nefislerinizi terbiye edeceğim diyerek müritlerine cinsel organını öptürüyordu. 90'lı yıllarda ise Adıyaman'da bir şeyhin, suyu suya katıp ayran yaptığı bölge halkınca herkese anlatılır olmuştu. Müritlere şeyhin rakı içtiğini bir türlü inandıramadık. Buradaki asıl sorun körü körüne itaati gerektiren, şeyhlik sistemi olduğunu görmek ve bahsedilen sorunların şeyhi değiştirmekle de değil, sistemi değiştirmekle de çözülebileceğini kavramak önemlidir. Tarikatlardaki masallar. Şeyhe kayıtsız şartsız itaat tarikatın en önemli şartı olduğundan, bunun sağlanması için müritlere hikayeler anlatılır. Örnek bir hikaye kısaca şöyledir. Bir şeyh bir müridine, git baba'nın kafasını kopar, bana getir der. de Görünürde çok garip olan bu isteği, şehine olan güveninden dolayı bir hikmeti vardır diyerek yerine getirir. Bir de bakar ki, annesiyle yatarken kopardığı baş babasının değil, annesiyle zina yapan başka birine ait. Demek ki şey, uzaktan kerameti sonucu bu olayı görmüş ve müridini denemek için hikmetini açıklamadan böyle bir emir vermiş. Bu örnek hikayede görüldüğü gibi şey, müride haramı emretse bile onun emrine itaat edilmesi çünkü bunun muhakkak bir hikmeti olacağı telkin edilir. Oysa bir Müslümanın böyle bir şey iddia eden kişiye, ben bir haramı niye işleyeyim, Allah cana kıymayı haram etmişken benden böyle bir şeyi nasıl istersin demesi gerekir. Oysa tarikatlarda şeyhe bu şekilde karşı çıkışlar, normal olmanın değil, imanı zayıf bir kimse olmanın belirtisi sayılır. Hikayelerle müridi, şeyhin robotu yapmak, Tarikatlarda çok sık kullanılan bir yöntem olduğu için meşhur bir hikayeyi daha örnek verelim. Bir gün Hacı Bayram Veli'nin çok müridi olmasından rahatsız olan devrin yöneticileri Hacı Bayram'a gelip bu rahatsızlıklarını, müritlerinin çokluğunu hatırlatıp dile getirmişler. Hacı Bayram da ''Rahatsız olmayın, benim sadece bir buçuk müridim var.'' demiş. Gelenlere bunu ispat etmek için içeride bir koyun kesen Hacı Bayram kanını da dışarı akıtmış. Müritleri ise dışarıda toplamış ve tüm müritlerini kesmesi gerektiğini ve sırayla gelmelerini söylemiş. Bir kadın ve bir erkek dışında herkes kaçmış. Erkek bir, kadın yarım sayıldığı için gerçek müritler işte bu bir buçukmuş. Özetlediğimiz bu hikaye anlatılıp müritlerden bu bir buçuk gerçek müritler gibi olup şehleri öldürecek olsa bile kendilerini teslim etmeleri gerektiği öğretilir. Aklı bir kenara bırakan. Şeyhi haram olan bir şey istese bile vardır bir hikmeti deyip boyun eğmesi gereken kişiler olarak yetiştirilen müritler artık şeyhleri nasıl Müslüman olmalarını isterse öyle Müslüman olmaktadırlar. Bu tip durumlar sonucunda şeyhler aşırı yüceltilerek Hristiyanlık ve Musevilikteki sapmaların bir benzeri İslam'a inandığını söyleyen kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tarikatlardaki en garip uygulamalardan biri ise, Şeyh'le yapılan rabıtadır. Türkiye'mizde en yaygın tarikat olan Nakşibendiliğin de en önemli uygulamalarından biri olan rabıta şu şekilde yapılır. Mürit, abdesti olarak ve kıbleye dönerek yere oturur. Şeyhinin iki kaşının ortasını hayalinde canlandırarak Allah'ı zikreder. Rabıtayla şeyh ve mürit arasındaki sürekli beraberlik sağlanır. Bu uygulama tarikatlar konusunu niye ayrı bir başlıkla incelediğimizin sebeplerinden birisidir. En kibar ifadeyle saçmalık olarak değerlendirdiğimiz bu uygulama, Kur'an'ın diniyle de mantıkla da hiçbir şekilde bağdaşmaz. Diğer önemli bir sorun, tarikatların tasavvuf düşüncesini benimsemeleri. Bu düşünce adına ortaya konan birçok güzel şeyle beraber, İslam'ın ruhuyla hiç bağdaşmayacak izahları da bu düşüncenin ünlü isimlerinin hatırına kabul etmeleridir. Tasavvuf düşüncesinin en ünlü ve en etkili kişisi Muhyiddin İbn Arabi'dir. İbn Arabi şöyle diyor: Allah beni över, ben de onu. O bana kulluk eder, ben de ona. Bir halde ben onu ikrar ederim, eşyadaki çokluk ve değişikliği görünce de inkar ederim. Fususul Hikem kaynağında bunu bulabilirsiniz. İbn Arabi buna benzer ifadelerin olduğu kitabının kendisine peygamber tarafından verildiğini iddia etmiştir. Halbuki arada yüzlerce yıl farkı vardır. Tarikatlar, kendi anlayışları dışındakileri kolayca kafir ilan ederler. İslami anlayış açısından asla kabul edilemeyecek İbn-i Arabi'nin ve diğer tarikatla tasavvufun önde gelenlerinin alıntılarına benzer sözlerini ise yorumlayarak kurtarmaya çalışırlar. Ve bu sözleri eleştirenleri anlayışı kıt olmakla ve bu şahısların derinliğini kavrayamamakla eleştirirler. Ne yazık ki tarikat ve tasavvuf bağlılığı anlayışları bu kadar köreltmiştir. Şeyhlerin önünde yapılan garip hareketler, kendini yerden yere atmalar, hatta ölen tarikat liderlerinin mezarı önünde eğilmeler, onlar canlı iken eğilmeler başlı başına bir rezalet tablosudur. Şeyhlerin birçoğu ölmeden tarikatını oğluna, damadına, kardeşine bırakması, genelde manevi ve maddi sömürü çarkının aile tekelinde tutulması da sayısız garipliklerden biridir. Oysa aklın emrettiği ve Kur'an'ın esasına göre emanet ehline verilir, kan bağı olana değil. Müritlere bile layık görülen evliyalık mertebeleri şeyhlere çok daha abartılı bir şekilde verilir. Şeyhlerin kerameti diye öyle hikayeler anlatılır ki, Kur'an'da anlatılan birçok peygamber mucizesinin bile bu kerametler kadar olağanüstü olmadığı görülür. Şeyh uçmaz, mürit uçurur deyimiyle Halkın arasında ifade edilen olgu, ayrı tarikatların müritlerinin birbirlerine karşı hava atma mekanizmasıdır. Öyle ki şeyhler, hayvanları, insanları canlandırırlar, okyanusların üstünde yürürler, aynı anda bir sürü yerde gözükürler, neler vardır neler. Süpermen şeyhler kalpleri bilir, uzaktan kumandalı yönlendirmelerde bulunur. Bir bakışıyla hidayete erdirir, dilediğini cin veya diğer yöntemleriyle çarpar, Üfürü, tükürü, sidiği, dokunuşuyla alemlere nurlar yağdırırlar. Şeyhler bunları yapınca müritlerin ne haddine düşer şeyhe itiraz etmek, şeyhin lafını tartışmak, aklını kullanmak. Müridin en iyisi gözü kapalı itaat eden ve itaati en çok olandır. Karı gibi gülmek gibi hayattan gülerek zevk almayı ve neşeli olmayı hoş karşılamayan deyimlerin çıkış sebepleri de yıllarca etki etmiş tarikat mantığına budayabiliriz. Tabi tüm bunların merkezinde dönen çılgınca büyük bir ekonomik pazar olduğunu da unutmayın. Daha önce söylediğim gibi tarikatlar ilkokul seviyesindeki örneklemlerle üyelerine mantıklarını kabul ettirirler. Örneğin bir nakşiye giderseniz ve neden İslam'da bu kadar çok tarikat var diye soracak olursanız aldığınız cevap Ankara'ya giden birçok yol var. Bu yollardan birini seçmek senin tercihin gibi sözler olacaktır. Allah'ı Ankara'ya indirgemek ve tarikat çeşitliliğini de otoyollara benzetmek ancak eğitimsiz insanları etkileyebilecek bir örneklem çeşididir. Ne diyelim? Allah bu insanlara akıl fikir versin.